Ülkemizde radyo yayıncılığının 80. yıl dönümü nedeniyle kurumumuzca açılan radyo oyunları yarışmasında, radyo tiyatrosu dalında mansiyon kazanan oyunu sunuyoruz. Radyo tiyatrosu Yapım Ankara Radyosu Otel Mavi Yazan Ayla Kapan, dramaturg Selma Fındıklı Yöneten Nurşen Girgin Koç, yapımcı Ersan Edinç, efektör Nebi Tam Yüksel Niyans sanatçılar Nazan Adviye Öztürk, Ufuk Erdal Küçük Gömürcü, Burhan Selçuk Özdoğan, Sevgi Berin Ötenel, Nihal Buket Türk Yılmaz. Gidinin Servi ağacı Hala Aynı havuzun başında dimdik durmaktasın Bütün yaşananlara tanık Bütün gördüklerine inat Görünüşe bakılırsa otelde pek fazla değişiklik yok Aynı hatıralarımdaki gibi Adı bile değişmemiş Otel Mavi. Kimse yok mu? Bakar mısınız? Kimse yok. Ay, bu çanta da giderek ağırlaşıyor sanki. Hoş geldiniz hanımefendi. Eh, kusura bakmayın. Su deposuyla ilgili bir sorun çıktı. Onunla ilgileniyordum. E, tatil mevsimini yavaş yavaş kapattığımız için... ...görevliler birer ikişer ayrıldılar. İşler bize kaldı. E, şöyle oturmaz mısınız? Teşekkür ederim. Telaşlanmayın lütfen. Geldim nasıl olsa. Azıcık beklemekten bir şey çıkmaz ya. Bir şey içmek ister miydiniz? Bir yorgunluk kahvesi mesela. E, Zahmet olmazsa. Oh, ne zahmeti hanımefendi. <gülüyor> Az şekerli olsun o zaman. Hemen şimdi... E, <gülüyor> Resepsiyona iki az şekerli kahveyle su getirir misin evladım? Tamam bekliyorum. Siz evvelki gün tek kişilik yer ayırtan hanımefendi olmalısınız. Evet. Adım Nazan. Memnun oldum. Ben de Burhan. Memnun oldum Burhan Bey. E, kayıt için kimliğinizi rica edebilir miyim? Aa, elbette. Aa, nereye kayboldu bu kimlik? Ha buldum işte. Heh, Buyurun ederim. Burhan Bey. Teşekkür ederim. İlk defa mı geliyorsunuz otelimize? Yıllar önce gelmiştim. İki kez. Ya ne güzel. Biz satın almadan önce geldiniz demek. Biraz sapa bir yerde olduğu için pek herkes bilmez burayı. Ancak eş dost tavsiyesi üzerine geliyormuş derlerimiz. E, aslına bakarsanız bizim de işimize gelmiyor değil tabii. <gülüyor> Dostlarımızla birlikte olduğumuz bir tür sığınak burası bizim için. Bir hobi yani. Ah, doğru söylediniz bir hobi. <gülüyor> Para pul sahibi olmanın sonu sınırı yok maalesef. Beş yıl kadar önce eşim ve ortağımla dostum arkadaşım desem daha doğru olur. Birlikte uğramıştık buraya. Ah Tesadüf işte. Eski sahipleri o sıralarda satışa çıkarmıştı oteli. Eşim de çok beğenince fazla düşünmeden satın alıp yerleştik. Ah. <gülüyor> Mutfağa uğramıştım kahve istediğini söylediler. Ben getireyim dedim. Eline sağlık canım. Afiyet olsun. Ee, Nazan Hanım Efendi birkaç gün misafirimiz olmak için gelmiş. Eşim Sevgi. Hoş geldiniz. Memnun oldum. Ben de memnun oldum Sevgi Hanım. En güzel mevsimde geldiniz. Artık kavuran yaz sıcakları kalmadı. Tatlı bir serinlik var havada. Bu mevsim denizin tadına da doyum olmaz. Çarşaf gibi sakin, <gülüyor> kımıltısızdır. Gerçsiz bizden daha iyi bilirsiniz. Ee, Nazan Hanım yıllar önce gelmiş buraya Sevgi bizden daha önceki halini biliyor gerçekten mi <gülüyor> yıllar sonra yeniden gelecek kadar burayı sevmeniz çok hoş ha, mekanlar belleğimizde kalanların hatıra olmadığını kanıtlarmış gibi gelir bana yoksa yaşadıklarımız bir hayalden öteye geçer miydi <gülüyor> doğru söylüyorsunuz <gülüyor> kahve çok güzel olmuş elinize sağlık afiyet olsun buyurun odanızın anahtarı 105 numaralı oda Eşyalarınızı biz göndeririz Teşekkür ederim Tanıştığımıza memnun oldum Aa, Biz de memnun olduk Nazan Hanım Akşam yemeği saat sekizde <gülüyor> Peki güneş batmadan denize gireyim istiyorum İyi edersiniz Tam deniz saati Aa, Yolu göstermeme gerek var mı Nazan Hanım Hatırlıyorsunuzdur Teşekkür ederim Zahmet etmeyin hatırlıyorum ee, Burhan Bey e, Buyurun Nazan Hanım ne arzu etmiştiniz e, Diyecektim ki eğer mümkünse 207 numaralı odada kalabilir miyim? Mümkünse. Ee, şey o odayı biz kullanıyoruz. Bu nedenle oraya misafir kabul edemiyoruz. Çok özür dilerim. Ama size verdiğim odada aynı yöne bakıyor. Deniz aynı muhteşem haliyle oradan da görünür. Zararı yok Burhan Bey. Çok önemli değil. Ben artık odama gideyim. Kolay gelsin. İyi dinlenmeler Nazan Hanım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hay Allah, üzüldüm şimdi. Belli ki 207 numaralı odada hatıraları vardır. İnsan gamla dolu bir kuyuymuş. İçimizdeki ağırlıklardan kurtulmak için oradan oraya savuruyoruz kendimizi. Oysa hayatı sakin sakin akan bir ırmak gibi yaşamayı becerebilsek daha güzel olurdu. Ufuk Bey ne üflemeye başladı? Artık iyice ustalaştı farkında mısın? <gülüyor> Senden daha iyi üflediği kesin. Aa, içindeki yangın benimkinden daha büyük olduğundandır. <gülüyor> <gülüyor> Denize girmek nasıl iyi geldi. Su canlılık veriyor insana. Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak. Benim alın yazım, yokuşlarda susamak. İnsan, su misali kıvrım kıvrım akar ya. Nur içinde yat Necip Fazıl. Bir su, bir de senin dizelerin kendime getirdi beni. Sonra şu güzel hava. Eylül'ün son sarı sıcaklığı Ne güzel bir oda Temiz. Aa, ne sesi geliyor yakınlardan Oldu mu olası en sevdiğim çalgıdır ne Ay, Hele gün batımında daha bir dokunaklı ee, Nazan Hanım 25 yıl sonra tekrar geldin işte otel maviye Zaman hiç geçmemiş sanki Ablamla birlikte tatile çıkmışız ...kizinize girip çıkınca bütün yorgunluğum geçti. Şimdi akşam yemeğine kadar biraz çevreyi dolaşmak istiyorum. Ne dersin Nazan? Aa ben gelmesem olmaz mı abla? Daha bavulları açmadık eşyamızı yerleştiremedik. Aman büyütme canım. Birkaç günlüğüne ne kadar eşya getirdik ki zaten. Dönünce yaparız o işi. Haklısın da benim canım dolaşmak istemiyor abla sen git. Ben de dolapları yerleştireyim. Ay şu ıslak havlularımızı mayolarımızı balkona asayım. İyi sen bilirsin. Yemekte görüşürüz. Güle güle abla. Evet. Önce şu havluları balkon demirine asmalıyım. Aa, ay ay havluyu düşürdüm. Küçük hanım, bu havlu sizin herhalde. Evet, elimden ucu verdi bir anda. Rica etsen bir görevli ile odama gönderebilir misiniz? Evet. Odanız arası kaç? 207. Tamam, şimdi. <gülüyor> ah. Aa, aa, aa. Adam cihazın ayağı kaydı havluyu alırken hay Allah. Ah siz miydiniz? Neden bir görevliyle göndermediniz havluyu? Size zahmet olmuş. Kimseyi bulamadım. Benim yüzümden düştünüz. Bir yeriniz incinmemiştir umarım. Her her iyiyim, iyiyim, Ama pantolonum berbat oldu. Çimleri yeni sulamışlar da. Çamura bulandım anlayacağınız. Hay Allah benim yüzümden oldu. Yardım edebilir miyim? Ee ben hallederim, ben hallederim. İyi akşamlar. <gülüyor> Yemekler nefisti. ...sen de beğendin mi abla? Beğendim. Ev yemeğinden farkı yok doğrusu. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Ah, siz misiniz? Teşekkür ederiz. E, tanıştırayım. Ablam Nihal. Memnun oldum. Ben de. Bu bey de... Ufuk. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de Nazan. E, oturmaz mısınız Ufuk? Hayır. Rahatsız olmayın lütfen. Sanırım size bir özür borcum var Nazan Hanım. Anlamadım. Neden? Havlunuzu getirdiğimde size çok kaba davrandım. Yok canım, önemli değil. Öyle düşünmeyin lütfen. İzin verirseniz yemekten sonra arkadaşlarımla birlikte size bir kahve ikram etmek isterdik. Bilmem ki. Ne dersin abla? Benim için sakıncası yok. <gülüyor> Harika. O halde şu serve ağacının altındaki kahvede buluşursa. Ee, Peki hala. Görüşmek üzere Ufuk Bey. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın. Yemeği şortta gelmesi bedeni bir davranış değil Ama abla pantolonu kirlendi anlattım ya sana Belli ki başka pantolonu yok Bence zarif bir bey özür dilemeyi biliyor Daha yeni tanıdığın birini mülava ediyorsun farkındaysan Aşk olsun abla bunu da nereden çıkartıyorsun? <gülüyor> aman aman aman Nihal ablam kızmış mı benim? <gülüyor> Şımarı. <gülüyor> bu yıl öğretmen oluyorsun hala büyümedin <gülüyor> Üstelik ne kadar gizlemeye çalışsan da Ufuk Bey'den hoşlandığın belli oluyor Haklıydın ablacığım. Belli etmemeye çalışsam da hoşlanmıştım ufuktan. Birlikte geçirdiğimiz iki yıl, sekiz ay, on bir gün yalnızca. Sonrası sensiz geçen, saymaktan yorgun düştüğüm yıllar. Kim bilir neredesin şimdi? Keşke, keşke bir kez olsun görebilsemsin. Keşke. Aa, hayallere dalınca saatin farkına varmamışım Akşam yemeği için aşağı inmek zorundayım Evet İşte kaburga dolmamız hazır Aynen tarif ettiğin gibi yaptım Burhan'cığım İnşallah öyledir. Bakalım bu kez nasıl bulacaksın? Aa, ama bunun bademleri yanlış. Bak bak bak. bak. Ger gerçekten mi? O kadar da dikkat ettim ama. <gülüyor> Şaka yapıyorum sevgilim. Mükemmel görünüyor. <gülüyor> Ay, mükemmel görünen sadece yemek değil Burhan. Burayı çok seviyorum. Oğlumdan ve torundan ayrı kalmak zor geliyor ama... ...Türkiyemizin bu müstesna köşesi... ...bana aradığım huzuru veriyor. Amerika'dan ayrıldığımıza hiç pişman olmadım. Başlangıçta benim biraz endişelerim vardı. Ancak senin ve Ufu'nun varlığı güç verdi bana. Hem torunu düşünme... ...gelecek sene daha uzun kalacaklar. Aa, belki kışında biz gideriz oraya. Ya, ne iyi olur. <gülüyor> ee, tek kaygım... Can dostum Ufuk'un da bizim kadar mutlu olmaması. Aa, neden? Ben keyifli görüyorum O Otelin bahçesini cennete çevirdi baksana. Severek uğraşıyor toprakla, çiçeklerle. Yarın kasabadan bir sürü serve ağacı getirecekmiş. Onların dikim işleriyle uğraşacak. Hem onun çalacak bir neyi var. Kitapları var. Sonra bizler varız. Yine de bir yanı hep eksik sanki. Huzurlu ama ne bileyim... <gülüyor> Onun bir sevgisi yok ki Aa, İlahi Burhan'cığım Sözü nereye getirdin hmm. Aa, Nazan Hanım buraya geliyor galiba ha? Ha, Evet evet o. Hüzünlü bir hali var Yemeğini tek başına yemesin Müsaade edersen bizim masaya davet edebilir miyim Elbette sevgici Ne müsaadesi Eğer bize katılmayı arzu ederse ben mutlu olurum Tamam öyleyse Aa, İyi akşamlar Nazan Hanım Nasılsınız Ooo merhabalar. İyi akşamlar Sevgi Hanım. Böyle güzel bir mekanda iyi olmamak mümkün mü? Ee, arzu ederseniz e, yemeği bizimle birlikte yemenizi rica edecektim. Bize katılırsanız çok memnun olacağız. Çok teşekkür ederim bu nazik davetiniz için. Ama bilmem ki sizi rahatsız etmeyeyim. Aman efendim ne rahatsızlığı. <gülüyor> Peki o halde. Sizi kırmayayım. Ah, teşekkür ederim. Ee, şu taraftan buyurun lütfen. İyi akşamlar Nazan Hanım. Hoş geldiniz. İyi akşamlar Burhan Bey. Davetiniz için teşekkür ederim. E, aman efendim. Aman hanımefendi. Ne demek. Bilakis çok memnun olduk. Oh, nefis bir sofra hazırlamışsınız. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Ama salatalar Burhan Bey'in marifeti. Aa, özellikle bu Erzincan piyazını tavsiye ederim. Çökeleyi erzincan'dan geldi. Ah, mutlaka tadına bakacağım. Burhan Bey her duyduğu salatayı mutlaka dener. Aa, bu kaburga dolmasını da ben yaptım. Biraz alır mıydınız? Sağ olun. Hiç beklemediğim bir samimiyetle karşılaştım burada. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Hmm, gerçekten nefis. Biraz da pilav alabilir miyim lütfen? Ah tabii. Ha sebzeli pilav çok severim. Hele içinde dere otu olursa, herkes bilmez dere otlu pilav yapmayı. Ah, pilav Ufuk Bey'in ünleri. Yemek konusunda pek becerikli değildir ama dere otlu pilav pişirmede üstüne yoktur. Ufuk Bey mi? Ufuk bizim hem ortağımız hem aile dostumuz. Burayı birlikte bu hale getirdik. Şu anda gülleri suluyordur. Birazdan gelir. Ah, Geliyor bile. Ufukçuğum az daha geç kalsaydın dereotlu pilavından da kaburga dolmasından da kalmayacağım. <gülüyor> Sevgi benim payıma erirdi nasıl olsa. İyi akşamlar efendim. Gel gel. Aa, Afiyet olsun. Efendim tanıştırayım. <gülüyor> ee, Ufuk ee, Nazan Hanım. Hanımefendi birkaç günlüğüne misafirimiz olacak Ufuk Bu mevsimin değerini bilenlerden biri Hoş geldiniz memnun oldum hanımefendi Hoş bulduk Ben de memnun oldum Ufuk Bey Allah'ım nasıl olabilir Ufuk bu Hayal mi görüyorum Bu kadar benzer mi insan insana Ama adı da Peki ama nasıl oluyor da beni tanımıyor Yüzüme baktı. Ellerimi sıktı ama tanımadım. Ha, şaka mı yapıyor? Nazan Hanım. Pilavdaki otunun tadını fark ettiniz değil mi? E, doğal koşullarda üretildiği için... ...kokusu oldukça yoğundur. <gülüyor> e, e, evet. Çok lezzetli. Elinize sağlık. Hmm, şimdi... Dere otu da olsa her bitkinin kendine özgü yetişme koşulları vardır. Bilhassa sulama zamanı çok Eyvah, önemlidir. Eyvah Şimdi... Ufuk'cum Ufuk'cum <gülüyor> suydu gübreyi de derken... ...sen bir başlarsan anlatmaya maazallah. Nazan Hanım tarım uzmanı olur çıkar gidinceye kadar. <gülüyor> Ufuk tabiattaki tüm canlı varlıklar... ...bilhassa bitkiler, ağaçlar ve çiçeklerle ilgili her türlü bilgiye sahiptir. Ya öyle mi? Eee? Bu bilgileri paylaşmak bir diğer özelliğidir. Yoksa gelir gelmez başınızı mı ağrıttın Bak eğer öyleyse kusura bakmayın. Ma mavi, Sevgi Hanım'ın söz ettiği konularda konuşmayı çok severim. Bir de müziği seversin değil mi Ufukçuğum? Müziğin ilahi gücü ruhlarımızın en önemli eğitmenidir. Konfikçüsün dediği gibi gök ve toprak arasındaki ahenktir müzik. Müzik bir yandan bestekarın ruh halini... Arzularını, mutluluğunu ve hüznünü yansıtırken... ...diğer yandan dinleyende de benzer etkiler uyandırma gücüne sahiptir. <gülüyor> <gülüyor> ee, Ufukcuğum bu kadar teorik bilgi yetmez mi? Biraz da nefesinle şu güzel sazı üfle de dinleyelim. Üfleyelim bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Her şey yerli yerinde Havuz başında servi Bir dolap gıcırdıyor uzaklarda durmadan Eşya aksetmiş gibi tılsımlı bir uykudan Sarmaşıklar ve böcek sesleri sarmış evi Her, Her şey, şey yerli, yerli yerinde. yerinde Havuz, Havuz başında, başında servi, servi. <gülüyor> Ahmet Hamdi Tanpınar'ın en sevdiğim şiiridir bu dizeler siz bu şiiri nereden biliyorsunuz Nazan Hanım? Sanki bizim havuzun başındaki servi ağacıyla bir ilgisi var bu şiirin. Ama ama ne? Ne olduğunu çıkaramıyorum. Bu şiiri ilk kez bana havuz başındaki servi'nin altında okumuştun Ufuk. Nasıl unutursun? Ne? <gülüyor> Naz, Nazan Hanım, iyi misiniz? <gülüyor> Hay Allah, çok özür dilerim. Sizi de tedirgin ettim bu güzel akşamda. <gülüyor> <gülüyor> Duygulandım biraz. Müsaadeniz isteyebilir miyim? Elbette. Müsaade sizin. Yapabileceğim bir şey var mı? Hayır, çok teşekkür ederim. Yemekler gerçekten çok nefis. <gülüyor> Ama daha tatlıların tadına bakmadınız. Borancım, görmüyor musun? Hanımefendi kalkmak istiyor. <gülüyor> ben keyiflensin diye söyledim. <gülüyor> tamam, tamam, sustum. İyi geceler Nazan Hanım. Nazan Hanım. Efendim. Biz sizinle daha önce karşılaşmış mıydık? İyi geceler. Her şey yerli yerinde. Havuz başında servi. Efendim... Ah, sen miydin abla? Kaç gündür senden ses çıkmayınca merak ettim. Nasılsın? Rahat mısın orada? <gülüyor> bilmem. Ne demek bilmem? Bir şey mi oldu? Abla... Ufuk'la karşılaştım. Hem de... Otel Mavi'nin sahibi olarak çıktı karşıma. Ne diyorsun Nazan? Satın mı almış oteli? Evet abla. Aile dostu olan bir karı koca ile birlikte ortak olmuşlar. Amerika'dan dönmüş demek. Dönmüş... Beş yıldır bu oteli işletiyorlarmış. Seni görünce ne yaptı peki? Beni tanımadı. Nasıl tanımaz? Siz bir zamanlar evliydiniz. Bilmiyorum abla tanımadı işte. Belki eşinin çocuklarının yanında çekilmiştir. Hayır hiç kimsesi yok. Burada yapayalnız sadece arkadaşları var. Nazancığım anlayamadım ama... ...mutlaka bir nedeni vardır bunun. O kadar şaşkınım ki... Ufuk'la burada tanıştık. Evlendiğimizde balayına buraya geldik. Bu otelin her köşesinde hatıralarım var. Nazan, bir tanem. Ağlama lütfen. Biliyorum senin için çok zor bir durum. Hiç beklemediğin bir anda... Çok şaşkınım abla. O bu kadar yakınımda olsun. İnanamıyorum. Gurur ayrılmıştık zaten. Sonra Ufuk'un Amerika'ya yerleştiğini, orada evlendiğini duydum. Barışma umudum kayboldum. Ama yine de onu sevmekten hiç vazgeçmedim biliyorsun Biliyorum kardeşim biliyorum Kaç yıldır neler yaşadığını Kendini nasıl bir yalnızlığa mahkum ettiğini bilmez miyim Ona hep bağlı kaldığını Nazan bak seni merak ediyorum canım Kendini üzecek Ufuk'un aklını karıştıracak bir şey yapmazsın değil mi Umarım yapmam Günaydın Burhan Bey. Dün gece için tekrar çok özür dilerim. Günaydın Nazan Hanım. Özür dileyecek bir şey yok. Duygular biz insanlara ait. Ağlamak ve gülmek de onların eseri. Nasılsınız daha iyisiniz ya bu sabah? İyiyim gerçekten iyiyim. Böyle doğa harikası bir mekanda kötü olmak mümkün değil zaten. Ah, neler hazırlamışsınız böyle kahvaltılık. Ee, börekler sevginin marifeti. <gülüyor> Diğerleri kasabadan köyden. Ah. Buyurun şöyle oturun. Teşekkür ederim. Hem deniz görünür buradan... ...hem de sabah rüzgarı... ...güllerin kokusunu bu yöne savurur. Güllerinizi gördüm çok güzel açmışlar. Biliyor musunuz aşılama yoluyla... ...gülün yirmi binden fazla türünü... ...üretebiliyorlar. Aa, 20 bin demek müthiş. <gülüyor> evet. Aa, bizim ufuk duymasın. Hepsini denemeye kalkarım maazallah. Ama temel gül cinsleri... ...beş ana grupta toplanır. Ah. <gülüyor> Bakın bu denemek için daha makul bir sayı Size sıcak bir çay getireyim ister misiniz e, Yoksa önce kahve mi alırsınız Kimileri öyle yapıyor da Benim alışkanlıklarım Alaturka Kahvaltıyla çay sonra az şekerli bir Türk kahvesi Aha. E, Bizler de böyle alıştık 30 <gülüyor> yıla yakın Amerika'da yaşadık ama bu alışkanlığımızdan biz de vazgeçemedik hiç Ha, çayınız şimdi geliyor. Olur mu hiç Burhan Bey? Siz zahmet etmeyin lütfen. Ben kendim alırım. Unutmayın. Siz bizim misafirimizsiniz. <gülüyor> ha, zaten gerek kalmadı. Çaylar evet. geldi. Çay almaya geleceğini tahmin ettim Burhan'cığım. <gülüyor> Günaydın Nazan Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Sağ olun. Biliyor musun Sevgi? Nazan Hanım çiçekler konusunda bizim ufukla yarışacak kadar bilgi sahibi. <gülüyor> Birazcık bilgim var işte Sadece güller konusunda ama Ben de duymak isterim ama daha sonra lütfen Burhan'cığım bırakalım Nazım Hanım kahvaltısını yapsın Çayı soğudu bile Hem mühendis Kadir Bey seni soruyordu Kahvaltı sonrası yürüyüş yapacakmışsınız Haklısın Sevgi Ben izninizle Kadir Bey'in yanına gideyim Aslında benim sizinle konuşmak istediğim bir konu var Elbette Önemliyse hemen şimdi Şeyi Önemli ama... ...siz yürüyüşünüze gidin Burhan Bey... ...ben de kahvaltımı yapayım... ...bu arada söyleyeceklerimi düşüneyim... Aa, meraklandım şimdi ama... Tamam sevgi tamam... ...zamanı gelince öğreniriz nasıl olsa... ...hadi... Ziyade olsun... <gülüyor> ...çok güzel olmuş kahve... ...afiyet olsun... Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı olduğuna göre... ...biz de hatır sahibi olduk artık Nazlı Hanımcığım. Öyle oldu gerçekten. <gülüyor> uh, uh. Yürüyüşün dozunu kaçırdık. Yolu biraz uzattık. <gülüyor> Zamanın nasıl geçtiğini farkına varmamışız. Sahilin öte ucuna kadar gittik. Uh, uh. Ah, <gülüyor> e, sohbet eşliğinde tabii. Değil mi? Yani ben Ufuk Bey'imizi göremedim bu sabah Burhan. Bir yere mi gitti? Biliyorsun ya... Servi fidanlarını getirmek için kasabaya inmesi gerekiyor. Aa, tabii canım Aha. hatırladım şimdi. Aha. Evladım bana bir kahveyle su getirir misin? Ufuk Bey ile eski arkadaşsınız galiba. Yedi yıl kadar oluyor. Büyük bir talihsizlik vesilesiyle tanışmıştık. Sonradan edindiğimiz dostluk armağan oldu bize. Ama çok zor günlerdi gerçekten. Üzüldünüz. Ha. Yedi yıl önce Burhan düşmüş ayak bileğinize delemişti ameliyat olduğu hastanede bizim Türk olduğumuzu öğrendiklerinde yan odada bir Türk'ün yattığını şuurunu kaybettiği için yakınlarını <gülüyor> bulması konusunda yardımcı olamadığını söylediler bir trafik kazası geçirmişler <gülüyor> eşiyle oğlunu kaybetmiş kendisi de bilincini yitirmiş İngilizce konuşmayı unutmuştu geçirdiği şokun etkisiyle <gülüyor> Ufuk sonra fiziksel bir sorun yoktu çabucak ayağa kalktı Birkaç gün sonra İngilizce konuşmaya başladı. İş yerini evine hatırladı. Ama eşiyle çocuğuyla ilgili hiçbir şeyi hatırlamıyordu. Hastaneden sonra evine birlikte gittik. Fotoğraflar, eşinin ailesi, eşyalar. Hiçbir şey ifade etmiyordu onun için. Bir yabancıya bakar gibi bakıyordu hepsine. Psikolojik bir rahatsızlık bu durum değil mi? Doktorlar psikolojik amnezi teşhisi koydular. Amnezi bir hafıza kaybı. Ancak unutkanlık gibi değil. Bu durumdaki kişi geçirdiği şokun etkisiyle belirli bir zaman dilimine ait hiçbir şeyi hatırlayamıyor. Ama geçmişini de tamamen unutmuyor. Çok üzüldüm. Belki de olacakların önüne geçme kudretine sahip değiliz. Onu o halde bırakıp kendi yolumuza gidemedik. Ufuk'la yollarımız kesişmişti bir kez. Karısı ve çocuğu ölmüştü. Türkiye'de yakınları da yoktu. Biz de artık sevgiyle birlikte emekliliğimizi almış... ...Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorduk. Ufuk da dönmek isteyince önce İstanbul'a geldik. Oranın kalabalığı bizi bunalttı. Böyle bir iş yapabileceğimiz yer arayışına girdik. Buraya gelişiniz nasıl oldu peki? Neden Otel Mavi? Güney sahillerinde birkaç yer gezdik ama içimize sinmedi. Bir gün bu yakınlardan geçerken Ufuk bizi Otel Mavi'ye getirdi. Burayı daha önceden biliyormuş demek... Hayır daha önce buraya geldiğini hatırlamıyor. Ancak biz onun burayla... ...geçmişinde bir bağlantı kurduğunu düşünüyoruz. İç güdülere yöneltti onu Otel Mavi'ye. O halde beni... ...gerçekten hatırlamıyor. Nazım Hanım... ...siz Ufuk'la tanışıyor musunuz? Ufuk... ...size daha önceki evliliğinden... ...hiç söz etmedi mi? Daha önceki evliliği mi... Ah. Ama benim böyle bir konudan haberim yok. E senin buran? Hayır, hiç haberim yok. Ama dur dur bakalım telaşlanmayalım Nazan Hanımı dinleyelim. Ufun daha önce evli olduğunu mu söylüyorsunuz Nazan Hanım? Evet. E, kiminle evliydi peki? Siz biliyor musunuz? Benimle. Ah, ah, ah, <gülüyor> Siz bu nedenle dün akşam karşılaştığınızda... <gülüyor> hadi, hadi hadi üzülmeyin Ay. bu kadar neler olduğunu anlatırsanız... Ah. ...hep birlikte bir çözüm bulabiliriz. Evet ama benim yüreğim daha fazlasına dayanamayacak. Ah. Birer kahve daha içsek iyi olur. Önce toparlanalım biraz. Ben gidip kahveleri söyleyeyim. Siz de yüzünüzü yıkayın isterseniz Nazan Hanımcığım. Evet evet iyi olur. <gülüyor> Daha iyiyim. E, Ufuk'un bizi buraya tesadüfen getirmediğini biliyordum. Aklın insanoğluna oynadığı sınırsız oyunlardan biri daha iyiydi. Demek hem tanıştığınız hem de balayına geldiğiniz yerdi burası. He? Evet. <gülüyor> 207 numaralı odada kalmıştık. O odada şimdi Ufuk kalıyor değil mi? Bakın aynı sezgiyle orada kalmayı istemiş. Hı <gülüyor> hı. Anlaşılan kazadan sonra yaşadığı şokun etkisiyle evlilik ve aileye dair ne varsa silinmiş hafızasından. E, siz ve sizinle yaşadıkları uçup gitmişler. Hayır hayır. Büsbütün değil bence. Size o gün daha önce karşılaşıp karşılaşmadığınızı sormuştu. Evet sordu. Ben şaka yaptığını sanmıştım. Oysa... Aman aman. Ee, tekrar ağlamaya başla. <gülüyor> Merak etmeyin. Ağlamayacağım artık. Beni hatırlamasa da yaralı da olsa Uf'u buldum ya. Bu bana yeter. En büyük diliğim onu bir kez olsun görebilmekti. Arzum gerçekleşti. Ah canım Nazan Hanımcığım. Siz de koca ömrünüzü yalnızlığa mahkum etmişsiniz. <gülüyor> Yalnız değildim ki. İçimde hep ufunun sevgisi vardı. İyi ama bu kadar seviyorken neden ayrıldığınızı sorabilir miyim? Sevgi... Bu fazla özel bir soru değil mi? <gülüyor> Haklısın Burhancığım. Hayır hayır anlatacağım. Madem siz Ufuk'un can yoldaşları olmuşsunuz... ...sizden neden saklayayım ki? Evliliğimizin ilk yılıydı. Öğretmenliğe yeni başlamıştım. Bizim okuldaki bir öğretmen beyin... ...benimle aşırı derecede ilgilendiğini fark etti. Ben de ona böyle kıskançlıkları yakıştıramadığımı söyleyince... ...aramızda kavga çıktı... Gençlik gururu işte. İkimiz de geri adım atmadık. Boşu boşuna ayrılık girdi araya. Ufuk Amerika'ya gitti. Ben de bakanlığın yurt dışındaki Türk çocuklarına yönelik eğitim birimlerinde görev aldım. Yirmi yıl ülke ülke dolaştım. Her yerde Ufuk'un izini aradım ama bulamadım. Şimdi ise emekli oldum. Ablamla birlikte oturuyoruz. Ay Allah çok fena olmuş. Ya. O sürdüğünüz iz sizi otel maviye getirdi sonunda. Sevgi Hanım, buraya gelmeye bir türlü cesaret edemedim. Hep korktum. Nihayet bir gün o gücü kendimde buldum. Dün ufukla tanışmamızın 25. yıl dönümüydü biliyor ah, musunuz? Ah, 25 yıldır bir sevgiyi yürekte saklı tutmak her insanın harcı değildir Nazan Hanım. Sizi kutlamak gerek. <Gülüyor> Ama benim arkadaşım bu sevgiyi hak eden biridir. Bunu da teslim etmek lazım tabii. Evet biliyorum. Peki şimdi ne yapacağız? Ufuk'un rahatsızlığını bilmediğim için bu sabah otelden ayrılmaya karar vermiştim. Size bu kararımı söyleyecektim. Ama artık durumunu biliyorsunuz. Yine de... Yine de... O burada sizinle... Sazıyla, toprağıyla, çiçeği ve ağaçlarıyla... Bir yaşam, bir denge kurmuş. Ben bunu bozmamalıyım. Onun burada olduğunu bilmek, burada iyi olduğunu bilmek benim için en büyük mutluluk. Ama buraya gelmenizin, Ufuk'la burada buluşmanızın tesadüften öte bir anlamı olmalı Nazan Hanım. Belki ona kaybettiği geçmişini geri vermek için geldiniz. Sizinle yeniden bir hikaye yazacak belki de. Emin olabilsem Burhan Bey, onun iyiliği için her şeyi yaparım. Ömrümün geri kalanını ufukla birlikte geçirmek... ...benim hayal bile edemeyeceğim bir mutluluk. Ona zarar vermek tek korkum. Geçmişini benimle hatırlarken... ...dengesini alt üst etmek istemiyorum. O halde sizi yeniden sevmesi için... ...bir fırsat daha verin ona. Sizi yeniden tanısın, yeniden sevsin. Bırakın içindeki kabuklar zamanı geldiğinde... ...kendiliğinden dökülsün. Sevgi Hanım doğru söylüyor. Biz ona ancak bir ney hediye ettik... Sohbetimizle, dostluğumuzla sarmalamaya çalıştık. Ama ben kardeşimi tanıyorum. İçindeki yalnızlığı görebiliyorum. Sizin sevginize çok ihtiyacı var. Sevginizin gücü onu iyileştirecek. Nasıl? Arka bahçede yeni getirdiği ser ve ağaçlarını... ...fidelene dikmek için toprağı hazırlıyor. Yardım etmek isterseniz reddetmeyecektir. Gel gelsin ufuk bey. <gülüyor> servi mi bunlar? Evet merhaba merhaba. Evet servi. Havuzun yanındaki yaşlı ağaçta servi ağacı değil mi? İki ağaçta aziller de var. Birkaç tane de buraya dikmek istiyorum. Osmanlı saraylarının en müstesna ağaçlarıdır serviler bildiğim kadarıyla. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorsunuz. <gülüyor> Burayı Osmanlı sarayının bahçesi yapmak gibi bir iddiam yok elbette. Bizimki mintevazi bir çaba sadece. Her mevsim yeşil kalan, gökyüzünü yakalamak ister gibi uzanan bu ağaçları çok severim. Gerçi her türlü ağacın kendine göre güzelliği özelliği vardır ama serviler bir başka. Bakın şu yandan tutarsanız daha kolay kesersiniz evet. budakları. İzin verirseniz ben size yardım edeyim. Ay zahmet olacak. İşte <gülüyor> toprakla buluşmaya hazır artık. <gülüyor> sağ olun. Sağ olun. Kemence'nin yapımı yapımıyla ilgili bir söylence vardır bilir misiniz? Aa, hayır hiç duymadım Rize dolaylarında iki düşman ailenin çocukları birbirlerini severler Aileler birlikte olmalarına karşı çıkınca ormana kaçarlar hmm. Ancak aileler peşlerini bırakmaz Gençleri bir köşede kıstırırlar Yakalanacaklarını anlayan sevdalılar birbirlerine sarılarak Allah'ım kurtar bizi Dal olup bölüşelim, saz olup söyleşelim diye yakarırlar. <gülüyor> Söylence bu ya, çok geçmeden köklenmeye, dal budak salmaya başlarlar. Kız, limon, erkek servi ağacı olmuştur. <gülüyor> Daha sonra limon ağacından kemençe, <gülüyor> servi ağacındansa yay yaparlar. Böylece saz söz olup söyleşerek... ...birbirlerine kavuşurlar. <gülüyor> Çok ilginç. <gülüyor> Çok ilginç gerçekten. Ee, oh, bugünlük bu kadar çalışma yeter. Madem servilerden söz ettik... ...arkadaşlığınız ve anlattığınız bu güzel hikaye için... ...ben de size içecek bir şeyler ikram edeyim. Havuzun yanındaki servinin altında. <gülüyor> Eğer size mani olmuyorsa... Lütfen Nazan Hanım. İş bitti artık. Dinlenme zamanı. Hem oradan güneşin batışını mutlaka görmelisiniz. Kabul. Ee, ama önce odama uğramalıyım. <Gülüyor> Hemen dönerim. <Gülüyor> İşte böyle ablacığım Birazdan tekrar buluşacağız Ufuk'la Sesini böyle neşeli duymak beni çok sevindiriyor kardeşim <gülüyor> Hafıza kaybı konusunda bir şeyler okumuştum bir yerde Genellikle birkaç saatte bir gün arası sürüyormuş Nadir durumlarda daha uzun hatta yıllar sürdüğü de olurmuş Bakarsın Ufuk'un hafızası yerine gelir senin yardımına <gülüyor> İnşallah abla inşallah Onu sağlığına kavuşturmak benim için çok büyük bir mutluluk olurdu ama elimden ne kadarı gelir bilemiyorum. Bu durumda biraz daha kalmayı düşünüyor musun? İki gün daha kalayım. Ondan sonra karar vereceğim ne yapacağıma. Peki kardeşim. Hoşça kal şimdilik. Ararım yine. Hoşça kal abla. Allah'ım. Yüreğimdeki bu çarpıntı da neyin nesi? <gülüyor> Sanki 20 yaşındaymışım gibi çarpıyor. Bahri Ufuk'un yanında belli etmesem heyecanımı. <gülüyor> Demek beden yaşlansa da yürek aynı yürekmiş. <gülüyor> Ay keşke saçımı kestirmeseydim gelirken <gülüyor> Ufuk uzun halini beğenirdi. Aa hep de kasvetli giysiler getirmişim. Ay, şöyle iç açıcı bir şeyler giyebilseydim keşke. <gülüyor> İlahi Nazan Daha birkaç gün önce onu görmekten Büsbütün umudunu kesmiştin Şimdi aynanın karşısında Sevgilisiyle buluşacak Genç kız edasıyla süsleniyorsun <gülüyor> Ama bunu hak ettin Bunu hak ettin sen Seneler var ki Kendini görmek için Aynaya bile bakmamıştım Karma karışık olan dünyada biz kim oluyoruz? Biz ki birer gölge varlık, birer hiçten ibaretiz. Kendini her şeyin ötesinde görenler için tokat gibi sözler. Değerini bilen için elbette. Mevlana söylemişti değil mi? Hı hı. Hatırladığım kadarıyla ona ait. Maddi dünyanın koşuşturması için de kendimi oradan oraya savurduğum bir dönemde... ...Burhan ve eşi sevgiyle tanışmam... ...yaşamda bana sulman en büyük armağan oldu. Onlar sayesinde neyle ve neyin hırstan arınmış dünyasıyla tanıştım. <gülüyor> Ney der ki, beni bir kamışlıktan kopardıklarından beri... ...inildim, kadın erkek, herkesi ağlattı. Geçirdiğin kazanın sizi tanıştırdığını hatırlamıyorsun değil mi Ufuk? ...ya da hatırlamak istemiyorsun... ...haklısın bir bakıma... Nazan Hanım... ...daldınız... Aa, e ...evet, e evet... ...batılı insanın sahip olduğu inancın... ...var oluşunu algılamada yetersiz kaldığına... ...yurt dışındayken tanık olmuştum... ...doğunun... ...manevi inançlarına... ...daha yoğun bir ilgi var... ...yani... Daha çok yurt dışında kaldığım dönemlerde buna tanık olmuştum. Demek ki siz de benim gibi yurt dışında yaşadınız. Yaşadım. Yaşamak zorunda kaldım. Sözün nereye getireceğini tahmin edebiliyorum. Ne diyorsun peki? Benim bu yarım yaşamımda kendime faydam yok. Nazan Hanım çok müstesna bir hanımefendi. Onu üzmekten korkarım. Karanlık kuyularıma bir de onu çekmeye hakkım var mı sence? E, onun seni o karanlık kuyulardan çıkarma ihtimali olabileceğini neden düşünmüyorsun? E, bir soru sormama izin verir miydin Ufukcuğum? Elbette can dostum elbette. Hiç mi umut yok? Niçin? ...Nazan Hanım'ı sevebilmen için. <gülüyor> var, var. Duymak istediğim yanıt işte buydu. Seni bugüne kadar hiç kimsenin yanında bu kadar neşeli görmedim. Lütfen gitmesine izin verme kardeşim. Yine de ondan yanımda kalmasını istemeye hakkım yok. <gülüyor> Neyse, şu fideleri çıkarmama yardım eder misin dostum? Evet. <gülüyor> Şey. Geliyorum Nazım Hanım Mutfağın sigortaları atmış da Onları onarıyordum Elinizden her işin gelmesi çok iyi Usta aramak zorunda kalmıyorsunuz böylece e, Elektrik mühendisi olmanın yararları işte İşten emekli oluyorsun ama Meslek yine de kalıyor Ee? Siz nasılsınız ayakta kaldınız şöyle oturmaz mıydınız Aa, Teşekkür ederim oturmayacağım Teşekkür ederim Biraz önce Sevgi hanımla vedalaştık Size de Allah'a ısmarladık demek istiyorum Her şey için çok çok çok teşekkür ederim Veda mı Gidiyor musunuz Aa, valizinizi bile hazırlamışsınız Evet Gidiyorum Anlıyor muyum neden pek Burada kendine Yeni bir yaşam kurmuş ufuk onun dengesini bozmaya hakkım yok. Hem sanki... ...benimle pek ilgilenmiyor gibi. Ee, ufuk... ...içine kapanık biridir. Duygularını kolayca ifade edemez. Sizin yardımınıza gerçekten ihtiyacı var. Onu tanıdığımdan beri... ...ilk kez bu kadar neşeli görüyorum. Korkularını aşması gerekiyor. Bunu ancak sizinle başarabilir. Zaman ve sabırla... ...birlikte yenebilirsiniz. <gülüyor> Eğer tamamiyle zorluklara daldınsa, daralıp kaldınsa sabret çünkü sabır rahatlığın genişliğin anahtarıdır der Mevlana Hazretleri. Sabrın ve sevginin gücüyle onu yeniden kazanacağınızı umuyorum. Siz her ikisine de fazlasıyla sahipsiniz Nazan Hanım. <gülüyor> Bakın inanın çok üzgünüm ama bence en doğrusu gitmem. Ee, Ufuk'la vedalaştınız mı peki? Cesaret edemedim. E, bir taksi çağırmanızı rica edebilir miyim? Ha, tabii, tabii. Nasıl istersen. E, alo, Mavi Ote'ne bir taksi gönderir misiniz lütfen? bir taksi gönderir misiniz lütfen? Yollar, yollar Beni her saniye ufuktan biraz daha uzaklaştıran yollar Her şey, her şey yerli yerinde. yerinde Havuz, Havuz başında, başında serbi Biz sizinle daha önce karşılaşmış mıydık? Seni görünce ne yaptı peki? Beni tanımadı. Trafik kazası geçirmiş, eşiyle oğlunu kaybetmiş, kendide bilincini yitirmiş. <gülüyor> Kimin evliydi peki? Siz biliyor musunuz? Benimle. 207 numaralı odada kalmıştık. Ah canım Nazan amcım, siz de koca ömrünüzü yalnızlığa mahkum etmişsiniz. Dal olup böyle şeyler. ...taz olup söyleşelim diye yakarırlar. Sabrın ve sevginin gücüyle... ...onu yeniden kazanacağınızı umuyorum. Siz her ikisine de... ...fazlasıyla sahipsiniz Nazan Hanım. Sabrın ve sevginin gücüyle... ...onu yeniden kazanacağınızı umuyorum. Çok önemli bir şey unuttum mavi otelde